să-n spuni n-aioc când s-avii să Suna'nın beryani. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencio. <gülüyor> Derdimi dukersem derin derin. the show. they said şerdi toprak sol hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanındasınız. 94.9 Aşık Radyo'dasınız tabii ki. Ve bugün iki sevgili dostum, iki yanımda oturmuşlar, yerlerini almışlar. Hoş gelmişsiniz sevgili Sumru'cuğum, sevgili Orçun'cum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ömer'cim. Evet, e, şu anı mutluluk arası diye tanımladım. E, Veysel de kendini ifade ederken bu türküde, ...derdimi dökersem derin dereye... ...diye başlamış. Neyse hani detaya girmeyelim ama... Bu ...mutluluk arasında... E, ...sizlerle de beraber olmaktan... ...son derece mutluyuz değil mi? Siz de mutlusunuz şu ara. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok mutluyuz. Angaje etmiş gibi olmayayım ama. Kesinlikle mutluyuz. <gülüyor> Şimdi... ...aslında geciktik ama... ...belki daha iyi oldu. O e, albümün çıkmasından... Birazcık hani zaman geçti, olgunlaştı işte e, biraz daha bilindi albüm e, ama yine de ge geciktiysem kusura bakmayın. Estağfurullah. E, ay ana'yı konuşmak için <gülüyor> buradayız ama herhalde ay ana dışında her şeyi konuşacağız aynı zamanda. Açık, ucu açık e, ama iki de bitiriyoruz tabii ikiye kadar. Ne konuşabilirsek konuşacağız. Mutluluk arası tam yani. Aynen. Valla nereden başlayalım şimdi eee... yürüyen radyonun yabancısı değil zaten. Bu mikrofonda herhalde 227 kez... Değil mi insanlara seslenmiştir? <gülüyor> Epey öyle. <gülüyor> e, Orçun da... E, belki daha az konuşmuştur ama... O da çaldı. Onda program vardı. Evet. Ha, evet. Yani... Başka türlü müziği yaptın sen. Evet. İlk senle. Sen ne yapmıştın? de Suyun Kalabalığı diye bir program. Ee, çarşambaları 12'de yayınlanıyordu. Ve 4 seneye yakın sürdürmeye çalıştım. Gece yarısı 12. Gece, yani. yarısı, Gece 12. Evet. Konuşuyor muydun? İlk başlarda canlı da yapıyordum. Ee, konuşuyordum da. Ee, fakat gitgide... Bu, bu tonunu konuşmuyordun herhalde değil mi? Böyle daha alt bir tonlu şöyle falan. <gülüyor> Bilmem hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla radyonun yabancısı <gülüyor> değilsiniz ikiniz de. Ee, i̇kiniz valla. Çok mutluyuz o yüzden de. Onun dışında Orçun'la 3-5 senedir... ...yani güzel tesadüflerle beraber müzikte öttürdük. Çaldık maldık aldık sahnelerde. Kafamı şişirdi davuluyla. <gülüyor> evet, her davulcunun yapması gerekeni yaptım tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Sumur'u da zaten bilenler bilir... Yani ilk karşılaştığımız zamanın 80'li yılların sonu olduğunu düşünüyorum. Hep kendi aramızda konuşuruz. Evet. Bir muydu bu muydu diye. Yardım gecesiydi. Evet. Doğru. Sen ee, çalıyordun değil mi? Ben çalıyordum. Siz de oradaydınız. Evet. Tanju da vardı. Başkaları evet. da vardı. Galiba. abi. Böyle çiçek pasajında muhtemelen artık olmayan bir Evet. mekanda. Çok doğru. At ...biri hasta mıydı... ...kanser miydi yani... ...onun için bir yardım gecesi gibi bir şey yapılıyordu... Evet. ...orada bir merhabalaştık... ...ondan sonra Kadın kadın Eserleri Kütüphanesi'nde... ...dinledim ben sizi... Hmm, Ayşe ...Ayşe'yle... Hmm. ...o zaman... ...işte bir şeyler yapalım falan fikri... ...öyle kendiliğinden... ...iki taraflı... ...değil mi harekete geçti... Evet, evet. E, ...bir yerde buluştular... ...ve o... ...aslında... Aralıklı olarak hani yoğun zamanları çok oldu ama yani aralıklı olarak da hep devam etti. Evet. En son hangi tarihte çaldık? <gülüyor> Hatırla bakayım çabuk. Bir dakika. Ne? Yani dörd, dördümüz <gülüyor> mü Brennan sen çalışıyor. ben? çalışıyor. Dinle yok. Beraber. En son hangi tarihte çaldık? Bir dakika beraber yani Orçun'un da oldu Brennan'ın da oldu. Onu mu söylüyorsun? Hayır. Senle ikimizin oldu. Ha 2005'te. Hayır değil. Hiç alakası yok. 9 ee... Mart 2018 canım. E i̇şte hep birlikteydik o zaman M Mülhaim. onu söylüyorum. aşk olsun. Mülheim, doğru Yahu. Orçun yoktu orda. Orçun yoktu vallahi çok şaşırtmalı sordum. Or Orçun son dakikada vazgeçti. <gülüyor> bir dakika 9 Mart'tı değil mi? <gülüyor> Tabi. Ah vay be bizde ne olmuş nerede Mülheim kusura bakmayın sevgili dostlar burada özelik <gülüyor> yapıyoruz kişisel Kalk bir eş, muhabbet eş, yapıyoruz eş ama hani arkadaşlıklar biraz böyle ee, hani siz de nasıl olduğunu duyun, hissedin diye oluyor bunlar. <gülüyor> Ama orada zeybek çaldık değil mi? Tabii. Tabii Ege çalmıştık. Türkçe-Yunanca repertuar evet. çaldık. Evet. Nikon kulaklarını çınlatalım. Yani. Evet. Nikos Haciliadis. Evet. Onunla birlikte çaldık. Hani bir geçmişten gelece, e, kendimize göre öyle küçük bir spektrum yapmaya çalıştım yani. Ne yaptık ne ettik kendi aramızda. Evet. Yani şöyle söyleyeyim e, bu Ayana albümü yani benim kişisel e, gözlemim hissettiğim hava e, gerçekten çok insanı yakaladı. Yani ne kadar çok onu bilmiyorum ama e, hani bu şey ne derler %51 falan değil tabi. <gülüyor> <gülüyor> yani kimse yarışamaz %51 ile. Çok yaşasen Muammer yani, <gülüyor> diyeyim. Ama çok e, hatır sayılır derecede sevilip tanındı bilindi diye düşünüyorum yani çevremden hep duyuyorum. E, ne güzel ne mutlu bize. Bir taraftan da hani bu albümü dinlerken e, şimdi şeyde teşbitte ne olmaz? Hata. Hata. Ha. E, basit. ...güzeldir diye bir kitap mı vardı? Galiba vardı, evet. Değil mi? Evet. Yani ben de dediğim gibi, yani tamamen metaforik konuşuyorum. O e, duygu yalınlığını fazlasıyla aktaran, çok da böyle kafa karıştırmayan... E, ...sıcacık, bir de kendinize ait. Yani e, her aşamasında, her dokusunda e, kendinizin bulunduğu ve aynı zamanda da... Ee, ...evrensel şeylerin bulunduğu ee, ne diyelim aslında adı konmamış bir ee, hem bir tarafıyla bireysel bir tarafıyla da uluslararası bir tutum gördüm. Yani fazla didik didik ettim ama <gülüyor> yani benim ilk aklıma gelenler, ilk düşündüklerim bunlar oldu. Ee, kitapçık çok güzel, ee, şarkıların notları çok güzel yazılmış. O yüzden <gülüyor> eğer bütün bunları e, dijital platformlarda dinleyen varsa Ay Ana albümünü e, yetmeyeceğini söyleyebilirim. Evet. Sodio Ayana diye diye plakçılarda müzik dükkanlarında ısrarla sorulursa karşınıza çıkabiliyor. <gülüyor> yani e, kitapçıkları okumadan o şarkıları dinlemek e, tamam tabii ki yani müziğin kendisi başta başına e, önemli bir şey ama e, o notları okumak da bence çok değerli yani çok sağ ol Mamerciğim. aslında evet. siteye koyduk galiba değil mi sözleri Hı -hı. yani youtube'da var Heh, bütün notlar var sitede de mutlaka var evet. sözler var evet yani kalanın e, o yaptığı playlistte sözlerini de yapıştırdınız e, Öyle ka mi? kalanın değil de Tabii tabii kalanın e, playlistinde bütün bilgiler var. Ha, Sözler, YouTube'daki tamam. YouTube'daki e, playlistinde. E, Spotify'dan dinlenebiliyor ama orada oraya bilgi girmek öyle bir şey yok. Bir şey yok ee, önceden söylemek gerekiyormuş. Yani ee, Kitapçıya yüklemek için. E, Valla bütün e, girişimlerde bulunduk aslında yapmamız gerekeni ama biraz zor işliyor o, e, sistem. Evet. Herkes oldukça şikayetçi bu bilgi konusunda. Hatta isimlerin bile tam olarak girilemediği bir e, durum söz konusu. Evet. Ee, ama sitemizden e, her türlü e, bilgiye ulaşabilirler, sözler, künye falan. Ama senin de dediğin gibi e, Muammer abi biz kapakla çok e, uğraşmayı seviyoruz. Yani kapağın, kapağı en ince detayına kadar kartoneti, en ince detayına kadar e, düşünmek istiyoruz. O şekilde hazırladık. E, i̇nsanların e, böyle bir ilişki kurması da bizim için çok önemli. Evet. evet. Zaten ben aslında hala e, yani ...artık geri kafalılıklı CD'yi ele, ele almaktan hoşlanıyorum. Evet, yani aynı şekilde. Böyle biraz dramatik geliyor bana. Hani CD'nin hani ele alınarak e, müziğin dinlenmesi çağının geçmesinden e, rahatsız olmuyor değilim yani. Evet, aynı şekilde. Biraz da bu kaygıyla e, böyle yaklaştık. Aslında e, geçmişte de hep bunu yaptık diyebilirim. Evet. evet, güzel bir haber verebiliriz o zaman belki... Biraz daha büyük büyük bir şey. Ee, eğer e, bir aksilik olması plak olarak da yayınlanacak ee, ha, herhalde süper. bu senenin programında vardı kalanda eğer bir e, aksilik olmazsa diyeyim tekrar. O zaman e, her şey içinde <gülüyor> olacak zaten. O, tabii, plak için tabii. ayrı bir kartonet. Evet, evet. Yapmanız gerekecek. <gülüyor> evet, onu e, sevgili Yeşim'le, Yeşim, Yeşim Tosuner'le çalışıyoruz o da çok. ...bizim grubumuzun bir elemanı gibi çalışıyor gerçekten... ...Kanada'da yaşayan arkadaşımız. Aile. Eyvallah. Aile. Şimdi So Duo, yani Sumra Orçun Do'su. Evet. Hı hı. Ee, i̇sterseniz ilk dinlediğiniz parçanın... ...bilgilerini siz bildiğiniz gibi aktarın. Ee, çünkü... Yani ...tabii... ...Aşık Veysel'in sesinden biz dinledik... ...yıllardır bu e, türküyü. Bu da sizden çıkan... ...hani... Gönlünüzden geçenleri anlatın sonra bir şarkı daha dinleyelim öyle gidelim işte. Ee, nasıl çıktı sanıyorum ben Panduri ile e, parçanın bestesi olabilecek e, temaları çalıyordum. Bilmeyenlere anımsatalım Panduri bir e, görücü halk çalgısı. Evet evet. Ee, ve daha sonra bu beste halini aldıktan sonra e, sununun e, önerisiyle e, Aşık ve, ve Sel'in sözlerini e, adapte etmeyi denedik. E, çok güzel oldu. Aslında genel olarak e, parçalar için çok uzun vakitler harcamadık. Yani çok doğal bir şekilde. Zaten Sumru ile birlikte müzik yaptığımız için Belli bir kimya e, oluşmuştu Tabii yıllardan beri türlü türlü projeler yaptınız evet. evet evet yani o konuda hiç zorluk yaşamıyoruz Hiç konuşmadan aslında Tamamen müzik diliyle e, Onun sözleri benim getirdiğim müzikler Çok kolay örtüşüyor evet. Bu da çok çabuk bir şekilde çıktı gibi hatırlıyorum ben. Evet sen panduruyla çalıyordun Ben de şöyle bir ezgiyi Şu sözlerle nasıl olur diye Tak diye bir aradım ve Ha işte bu falan dedim ve zaten oluyordu Yani öyle bir şey hatırlıyorum ben de çok ervensel bir tema tabii. Hani dert teması, üzüntü teması, insanların yakasını bırakmayan bir konu. Ve çok yalın, daha da yalın anlatılamazdı herhalde Aşık Vessel'in anlattığı kadar. Evet, gerçekten evet. çok etkileyici. Tamam, şimdi e, albümdeki ikinci parçayı dinleyeceğiz. Ne diyelim onunla ilgili? Ey Dost. Evet, o da, o da Orçun'un bestesi. Ee, gene ee, sözleri de Kebir'in bir Seninkiyle ee, almayacağım bugün. <gülüyor> <gülüyor> Aslında tabi <gülüyor> hepsi ortak bir çalışma. Yani. Herhalde can. Evet zaten ne, ne, ne nereden çıkıyor çok kez karıştırıyoruz da o da böyle çok sevdiğimiz bir kitabın içindeki bir dizeydi Kebir'in işte sözleri. Öyle yani. Ee, çok güzel e, Orta Asya yürüyüşü var arkada. Onları çok seviyorum ben. Yani evet. Hafif atı çağrıştırıyor ister istemez. Değil mi? <gülüyor> evet, evet, doğru. Evet. Doğru. O... Tabii ki. Yani o yürüyüş e, bütün e, Türkiye bölgelerde çok yaygın. Çok yaygın. Biz de çok seviyoruz e, evet. o coğrafyayı, o coğrafyanın müziklerini, kültürünü. Evet. E, çok incelikli buluyoruz. 30 sene önce söylese söylesen Faşist derlerdi, biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet. Öyle bir şey <gülüyor> vardı eskiden. Kesinlikle Orta Asyacı dediğini a değil aynen. mi? Öyle bir şey vardı. Neyse yani evet, Allah'tan aynen, da aynen. hiç bunlara pabuç bırakmadık <gülüyor> bugüne kadar <gülüyor> yani. gelmişiz evet. Tabii. Dinleyelim sözlerini anlamayanlar ee, şey yapsınlar YouTube'dan ne derler? Ee, Ay ana albümünün playlistine girsinler sözlerini okusunlar. Anda uyuma ey dost uyan anda uyuma ey dost uyan anda uyuma ey dost uyan anda artık uyuma gece geldi de geçti gündüzünü demir kaybedeceksin gece geldi de <gülüyor> e, Sumon'un mandolinini duyduk, senin bandolinini duyduk. Başka ne vardı? Başka bir şey yoktu. Yani. E, altta perküsyonlar, davullar var. Evet. E, onları da ben çaldım. Bas banduri yok mu bu sırada? bir de bas banduri de var. Evet, Hı? bas ile de eşlik ettim. E, şeyde Söğütlü Çeşme'de Kaydettiniz Evet, evet. Kedi, Genellikle kedi müzikte. Şey, e, dur sen Çeşme değil. Dur ne, ney doğrusunda Eee Selam Çeşme. Selam Çeşme. Ha selam Çeşme pardon. Tanjin Eski, Şehit Sö Çeşme'yle karıştırmam. Evet, yani. <gülüyor> evet. Eski Eski Yani eee Tanjimizun Evet. Diğeri. Evet. Eski Tanjimizun. Evet, şimdi ama Ender Kaylı kaydettik ve de Ömer Taşkın'la birlikte. Evet, ona da ona da selam yollayalım. Müthiş bir emeği var halbinde. Gerçekten. Çok ince bir titiz çalıştı Ömer'le birlikte, Ömer Taşkın'la birlikte. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür listesi epey kalabalık zaten. Hani e, telif alınan yerlerden tutun. Evet. Her zamanki gibi. Hani bizim gibilerin yapması gerektiği gibi. Kimseyi atlamamışsınız. Beni İnşallah. atlamışsınız yalnızca. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ikinci albümde. <gülüyor> Tekrar baskı yaparsanız eklersin. Evet. Tabii çalmadığın için teşekkür ediyoruz. Ha, değil, değil mi? Muhaver. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> Aşk <yani>. Şimdi... E, <gülüyor> Parçaları da duyuralım istiyorum. Hani biz, bizim bu kişisel muhabbetimiz bitmez. <Gülüyor> Ama evet, zaman evet. sınırlı. Evet. Ee, beş numara çalalım albümden. Neler söyleriz? Parçayla ilgili. Ee, daha yanar... E, vallahi çok da fazla bir şey sö söylemeyeceğiz herhalde. Yani e, o gene birlikte yaptığımız bir şey. Hı -hı. Ee, sözler senin. Sözler benim. Hı -hı. Evet, e, yine panduri duyulacak. Elektronik sesler yine eşlik ediyor. E, burada biz bu sefer biraz daha farklı olarak e, aslında eskiden sevdiğimiz e, İngiltere Bristol çıkışlı e, trip-up e, müziği vardır. E, o ritimleri kullanmayı denedik. E, böyle bir deneme oldu. Albümde ayrı kısa parçalardan diyebiliriz aslında. Evet benim de e, Klavye çalma denemelerime ilk başladığım Parçalardan biri herhalde Yani o sesleri Tarık. Çok evet. kullanmamış Bir de şu gibi. dikkatimi çekti tabii Şarkıların sözlerine hakikaten e, Hani Müziğin kendi havası içinde Her zaman çok net e, Ben kendimden yola çıkarak Şey yapıyorum müziğe kaptırıyorum e, Bir de Çalgıcıların hastalığı bu Söz dinlemiyoruz Evet. öyle bir şey var öyle bir huy, kötü huyumuz var ee, hakikaten söz, sözler çok oyunlu çok e, yaratıcı hmm, oyunbaz çok ondan sonra <gülüyor> şaşırtıcı yani aynı zamanda hafif e, bulmacayı dandırıyor e, biraz hece oyunlarını da içeriyor doğru mu? doğru vallahi yani gerçekten öyle ee, aslında şey e, diye düşünüyorum. Bu son zamanlar belki de hiç okum yani sözleri yazabildiğim kadar için söylüyorum hiç okumadığım kadar. Okuyorum, işte izliyorum. Ee, yani so diyor, benim için biraz da bu. Yani o dostluğun da getirdiği bir şey. Yani böyle heyecanla paylaşıyoruz bir sürü şeyi. ve Çıkıyor okuduklarından bir şey. Ve oradan evet tabii ki çok işte haykulardan da çıkıyor. İşte yani ne diyeyim yani. <gülüyor> yani o uluslararası şiir dünyası. Evet. Eski evet. E, arkaik şiirler zaten... Evet. Evet. Aylarca burada Sappho'nun şiirlerini evet. okudunuz. Müzikle doğruunda. Orçun müziğini yaptı filan. Evet. O var şeyde bir de başucu kitabımızdı gerçekten. Eski uygarlıkların şiirleri bir derleme. Evet, evet. Oradan da iki tane zaten şey var. Söz var, şiircik var. Evet, dinleyelim bakalım. Yanar insan yanar da da yanar insan yanar da da yazan kim küle yanan kim da yazan kim küle yanan I'm not sevgili Sumra Ağır Yürüyen ve Orçun Baştürk yanımda muhabbete devam ediyoruz. E, Tuna'nın bir yanıyla bu müziğin nasıl ilgisi var diye soranları da en başta Tuna'nın bir, bir yanı coğrafyasının iki ikisinin, iki dostumun da fazlasıyla ilgini çek, ilgisini çektiğini söyleyerek cevap verebilirim. Zaten o civarın müziğini de beraber yaptık yani ayrıca. Evet. evet. E, köken olarak da ikisinde de bir şeyler var değil mi? Balkanlardan. Evet. Evet, evet var. İkimizde evet. de var. Fazlasıyla. E, azıcık geriye gidelim o zaman. E, yani bu albüm şarkılarının arasına hafif ne diyelim? Geriyle giriş yapacaksın bir, galiba evet, değil bir, Aynen. <gülüyor> es, eski Yugoslav partizanı olarak dalıyorum buna. <gülüyor> Merak ediyorum ben de. Merak ediyoruz daha doğrusu. Ee, eski Yugoslavya coğrafyasından e, hatırla bakalım. Floriagaoda diye bir kadın Aa, vardı. Aa çok şahane. Lastiças mı yoksa? 1920'lerin başında doğmuş. Evet. Sarayavada. 1946'da Amerika'ya göçmüş. 80'li yılların sonunda işte 500. yıl e, vakfının düzenlediği. Ee, İspanyolya üydilerinin Türkiye'ye gelişiyle ilgili Anmalarda biz rastlaştık. Ondan sonra e, Üçhembeden plaklarını Amerika'dan gönderdi bana. O zaman 90'ların başı. Ee, o plaklardan da bu şarkıları keşfettik. Evet, evet doğru. Ee, bir dinle bakalım, dinleyelim bakalım, sonra konuşuruz üstüne. Ah çok güzel. <Gülüyor> Oldu mu? Çok duygulandım. Hay ee, Allah ya. 2 Mayıs 2005 e, Kadıköy'de hala faaliyetlerini sürdürüyor değil mi? Oyun atölyesi. Evet. evet. O zaman evet. Haluk Bilginar'ın miydi? Evet. Hala öyle. Ee, ikimiz dışında Rahmi Göçmen Vurmalılar'da bir de Gülernet'te sevgili Aytunç Matracı ve Bugünlerde evet. ölüm yıl dönümünü geçirdik. Evet. E, geçirdik. Andık. 6 Ocak'taydı. Evet. E, onu da anmış olduk. Çünkü evet. Sevgiyle andık Yani şimdi e, seni aldığım bir programa kendimizden bir şey yapmadan edemedim yani. Çok bir iyi etmişsin Muammerci. Partizan ruhumu bağışla. <gülüyor> Estağfurullah. E, Duacıyız partizan ruhuna. <gülüyor> Biraz ters <gülüyor> oldu olsun. <gülüyor> Şimdi Hı -hı. E, Tekrar Ay Ana'ya Dönecek olursak bugün özellikle Ay Ana'yı çalmak istemedim e, Hani albümün bahsi Geçen her yerde Hı -hı. Ay Ana çalınıyor ister istemez Tabi e, hani Tüketici psikolojisi açısından En çok galiba iz bırakan yani illaki oluyor. oluyor yani Albümlerde öne evet. çıkan parçalar Evet. E, o da öyle oldu O yüzden onu çalmayalım diye düşündüm nasıl istersen ee, ay anı yazdılar mı zaten doğrudan ona kolay ulaşabilirler biz daha az dinlenen muhtemelen daha az dinlenen parçaları buradan duyurmak daha hoş olur diye düşündüm ve üç numarayı seçtim ne dersiniz hakkında olur valla iyi olur itirazım nasıl, yok nasıl <gülüyor> bilirsiniz kendilerini <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi biliriz <gülüyor> ne diyelim parçayla ilgili söylemeden evet. anladık ee, ya, evet. şey e, bir dakika um, şöyle diyeyim onu dinlemeden anladık olarak aslında e, daha çok Yunus'un e, şiiri olarak daha çok biliniyor ama epey e, araştırdık yani çünkü işte yani ne anlama geliyor ne oluyor filan falan ve daha eski versiyonlarına ulaştık oralardan hmm. bir derleme yaptık diyelim. Sözlerinin son halini oluşturmakta ve son yani bölümde... Yani bizim Semra'nın bugün okuduğumuz şiirlerini e, e, sözcükleri de değişmiş olarak mı okuyoruz? Evet. evet e, bayağı bir yolculuk edebiliyor. Yani işte farklı külliyatlardan farklı şekilde. E, daha çok çünkü sözlü e, aktarımdan. Bir aktarımdan biliniyor. E, öyle ikinci bölümünde de Tao Te bir ...kısacık bir bölüm var... Ee, ...o da... E, ...daha çok... ...Ursula Legüin'in Tao Te Ching... ...Yorumundan... E, ...aldık, e, o çeviriden aldık... ...Bülent e, Somay eski Keskin... kaybettiğimiz evet. kurgu bilim yazarı, Amerikalı... ...evet, Hı -hı. evet... E, ...onun Tao Te Ching ...Metis yayınlarından yayınlandı, çıktı... ...işte Bülent Somay ile Eski Keskin... ...Soy'un e, çevirisiyle... Oradan esinlenerek Türkçe'sinde o şekilde yorumladık, koyduk. Yani, Ursula ile Yunus Emre'yi bir araya getiren başka bir örnek herhalde yoktur. Yok ama e, yani hem Ursula hem e, Davut için hem Lautsu hem e, Yunus Emre aslında birbirlerine çok da uzak e, ruhlar değil diye düşünüyorum e, özünde. Yani özü insanın özünü kahraman bundan. Aynen. Evet, evet. Aynen. Evet. Dinleyelim o zaman. Dilsizler haberini kulaksız dinle Sözü can gerek anlarsın, dilsiz kulaksız sözü can gerek. Yermedik Ağmur alsın Üffel bakışı Biz baktık, baktık Yermedik Ağmur alsın Yunus istersen Deli Yerde gölde Dokdoldu Her bir taşın Evet, sevgili Sumru ve Orçun yanımda e, bu parçayı dinlerken hani basit, güzeldir yaklaşımımı e, bu şarkıların çocuklar tarafından da rahatlıkla algılanıp sevilebileceğini e, söyleyerek bağladım e, şarkı çalarken. E, siz de katıldınız galiba. Evet, katıldık. Evet, kesinlikle. Bir de galiba bir anaokulunda e, bir anaokul öğretmeni arkadaşımız e, Edgioğlu'nun. Eğitostu ee, mu? Evet, evet. Ey Dost'u e, müzik dersinde çocuklarla birlikte hem ritimlerini çaldırarak hem söyleterek evet. e, böyle bir uygulama yapmış. E, videosunu da bize yolladı. Çocuklar evet. gerçekten çok mutluydular. Evet. Yani söz oyunları filan derken hani e, bazı parçalarda tekerleme tadı da var zaten. Evet, evet, evet, ee, evet biraz ritmik yapı oradan da kaynaklanıyor. Ben olabildiğince basit e, tutmaya çalıştım bir parçada sadece batere var. Onun dışında perküsyonlarla daha basit ritimler aynen. denedik. Tabi bilinçli tercihler bunlar. Yani Biraz fazlalıklardan kurtulma ihtiyacı belki bunca yıl sonra. Minimize etme şeyi. Evet herkes aynen. kalabalıklaştırırken biz tam tersi azaltma yoluna gidiyoruz. Aynen, aynen. Şimdi gerek albümle ilgili gerek size herhangi bir neden ulaşmayı şey yapan arzu eden dinleyicilerimiz sizle nasıl bağlantı kurar? Ee, Facebook'ta varız, ee, Sodio müzik olarak. olarak. Evet. Ona Ki, sonra. Kişisel sayfalarınız da var. Evet, kişisel yani Orçun Başçuk'ya sunrular yürü yani web siteleri var. Ee, Instagram'da aynı isimle Sodyo, Sodyo müzik olarak e, varız. Twitter'da yokuz galiba. Twitter'da Yok. yokuz. Şeyde Sodyo olarak varız Facebook'ta. Ha evet. E, müzik olan şey de Instagram'da. E, doğru. Çok sayfa var. Karıştırıyoruz Hı. artık. Ama her yerden yani bütün sosyal mecralardan rahatlıkla ulaşılabiliyoruz. Bir de sitemiz var, web sitemiz var. Orada da e, yani eğer bir konser davetiniz olacaksa mesela e, çok yakında BGST e, müzikle, organizasyonla bir e, anlaşmamız oldu. Ülkeruncu ile çalışıyoruz onun iletişim bilgilerine ve bizim iletişim bilgilerimize siteden de ulaşabilirsiniz. Yani soğudu.com gibi bir şey mi? .com'da şey yapmadık WordPress üzerinden yayın yapıyor sodyo.wordpress.com aslında sadece oraya girip her türlü sosyal medya ve müzik, video her türlü ürüne oradan ulaşabilirler ya da bağlantıya evet. diyelim e, tamam. en yakın konser ne zaman o zaman? En yakın konser şu anda bildiğimiz bir 6 Nisan var. Türkan Saylan Kültür Merkezi Maltepe Belediyesi'nin. Yani bir aksilik çıkmazsa orada olacak. Güzel bir zaman Ondan evvel de büyük bir ihtimalle yeni bir EP haberiyle geleceğiz. Meraklısı takip etsin. Evet. Güzel bir işbirliği oldu. Stevie Gorn'la Bansuri ustası, Amerikalı müzisyen dostumuz. Bu İsmet Sıral Creative Müzik Stüdyo Yaratıcı Müzik zamanından tanıdığımız. Onunla bir konser ba Bansuri vermiştik. Çalıyor. Bansuri çalıyor. Evet. Bansuri. Evet. Hı -hı. evet. Ee, bilgi müzikten böyle bir EP yayınlanacak. Tarihini henüz bilmiyoruz bakalım. En yakın zamanda. Ee, yani soduowordpress.com Evet. evet. Peki, son şarkımıza geldik. Bu şarkıda bir Uygur parmağı var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet o parmağı. E, bu parmak şöyle bir parmak Size doğru, doğru <gülüyor> parmak <geliyor>. kapı <gülüyor> söyleyeyim. E, şöyle e, bu ırk bitik diye bir kitap. ...yani eski Uygur e, Türkçesiyle yazılmış... ...ve Rünik Türk yazısıyla yazılmış... ...Bin Buda Mağaralarında bulunmuş... 9. yüzyıldan kalma... E, ...bir metin... E, ...TDK yayınlarından yayınlanmış... Şey, ...o metne bakarken yani... E, ...şey bir fal metni gibi düşünülebilir... ...ırk fal kitabı demek zaten ırk bitik... E, ...fal kitabı... ...fal kitabı evet... Hı. Fal gibi düzenlenmiş bir kitap ee, yani zaten bir yöntemle fal bakıyorsunuz bir numaraya dönüyorsunuz giriyorsunuz orada şey var e, bazı e, paragraflar edgü ol diye bitiyor bu fal iyidir bazıları da yalabık ol diye bitiyor bu fal kötüdür yani bir e, kıssadan bir hisse ediniyorsunuz orayı okuyup yani o kadar çok açık kendini açık eden e, metinler değil bunlar. Ee, ve şey çok oyunlu e, bayağı felsefi e, göndermeleri olan e, o, o dönem işte Budizm'le de bağlantısı olan. O Türkçesine de çevirmişler mi? Evet evet Talat Tekin e, yanılmıyorsam şimdi e, çevirmiş zamanda tabii yani Türkçe kitağı, hem Türkçe hem Uygurcası vardı metinlerin. Ee, üzerinde de epey tartışılan e, sözcükler filan da bu böyledir, şöyledir anlaşılmayan sözcükler de olmuş yani uluslararası düzeyde tartışılan e, metinler bunlar önemli metinler baya. E, oradan biz sadece bufal iyidirlerden 5 beş tanesini seçtik, e, onları besteledik ilk bestelerimizden biri aslında. Mükemmel yine hatta yürüyor arkada. Evet. evet, evet. <gülüyor> Çok uzak olmayan yine başka bir Türkiye coğrafyadan. Daha çok Tuva bölgesi diyebiliriz belki. Sakka evet. ve Tuva bölgelerinde evet. atlar yine yürümeye devam ediyor. Aynen. Dinleyelim. <gülüyor> Ak at karşısın, karşısın, karşısın. Üç bollukta talulaban, talulaban, talulaban. Akgın kahve tükge Çabılinler etgiyop, etgiyop yalbon. Let it go çok güzel bitiriş oldu. Bizim de hızla bitirmemiz lazım arkadaşlar. <gülüyor> ee, ne diyeyim? Sağ olun, var olun. Hem var olduğunuz için sağ olun. Çok sağ ol Muamir abi. Hem de davetin için. bu mutluluk arasını bana bahsettiğiniz için sağ olun. Paylaşmadan olmuyor mutluluk. Evet bize ait o mutluluk. Çok çok teşekkürler. Ee, ağzınıza sağlık. Nice albümlere, nice yeni şarkılara ona kaldığımız yerden de... ...şey yaparız... ...devam ederiz. ederiz. İnşallah. Şimdi hızlı bitiriyorum. 1-2-3... <gülüyor> <gülüyor> program sonrasında... ...program sonrasında... ...telefonun başında olacağım... ...15 dakika... ...0212-343-4040... ...0212-343-4040... ...ayrıca bütün... ...sosyal medya mecralarından bana ulaşabilirsiniz... ...ve hem bu programı... ...hem de bundan öncekileri... Tunenin biri yani. Nokta blockspot nokta dinleyebilirsiniz. Efendim Selahattin'e çok teşekkür ederim. Azıcık zamanımız açtık. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. <gülüyor> Sa mınşoara mörgein Sa-mi spui naiko când <gülüyor>